Ana sözleri yankılandı kulaklarında. ''Oğlum, Oğlum namaz, namaz hiç bu vakte, bu vakte bırakılır, bırakılır mı?'' mı? Ana yaşı yetmişe dayanmış ama ezan okunduğu vakit yerinden sıçrar, yaşından beklenmeyecek bir hızla abdestini alır ve namazını kılardı. Oysa nefsini bir türlü yenemiyordu. Ne oluyorsa... Hep namaz son dakikalara kalıyor. Bu sebeple namazını alelacele eda ediyordu. Bunu düşünerek kalktı yerinden. Gözü saate kaydı. Yatsı ezanının okunmasına sadece 15 dakika kalmıştı. Başını her iki yöne pişmanlıkla sallayarak "Yine geciktirdim namazı." dedi kendi kendine. Hemen kıvrak hareketlerle abdestine aldı. Ve daha elini yüzünü tam kurulamadan kendisini odasına attı. Mecburen hızlı hızlı hareketlerle namazını eda etti. Namazı bitti. Tesbihatını yaparken anneannesini düşünmeden edemedi. Bu halimi görse tatlı sert kızardı yine bana dedi içinden. Çok seviyordu anneannesini. Hele öyle bir namaz kılışı vardı ki, onu hep bir gök kuşağı hayranlığıyla seyrederdi. Namazda öyle bir mahviyeti vardı ki utancından, hicabından, renkten renge girerdi. O gün akşama kadar derse girmişti. Müthiş bir ağırlık vardı üzerinde. Duasını yaparken seccadenin üstünde başını ellerinin arasına alıp secdeye durdu. Namazdan sonra bir süre bu şekilde tefekkür etmeyi, düşünmeyi severdi. Gözleri kapanır gibi oldu. Ne kadar da yorulmuşum dedi kendi kendine. Ve dalıp gitti öylece. Kıyamet kopmuştu. Mahşeri bir kalabalık vardı. Her yön insanlarla doluydu. Kimi dona kalmış. Hareketsiz bir şekilde etrafını izliyor. kimi sağa sola koşturuyor. Kimisi de diz çökmüş. Başı ellerinin arasında öylece bekliyordu. Yüreği yerinden fırlayacak gibi atıyor. Adeta kafesinden kurtulmaya çalışıyor. Soğuk soğuk terler döküyordu. Hayattayken kıyamet, sorgu, sual ve mizan hakkında çok şey duymuş ve ahiret hayatı adına bu kavramlar kendisi için köşe taşı olmuşlardı. Ama ama mahşer meydanındaki ürperti şu korku ve bekleyişin bu denli dehşet vereceğini düşünmemişti. Hesap ve sorgu devam ediyordu. Bu arada onun ismini de okudular. Hayretle bir sağa bir sola baktı. Be, be, benim, ''Benim ismimi mi okudunuz?'' dedi dudakları titreyerek. Kalabalık birden yarılmış, bir yol olmuştu önünde. İki kişi kollarına girdi. Mahşer meydanının vazifelileri oldukları belliydi. Kalabalık arasından şaşkın bakışlarla yürüdü. Merkezi bir yere gelmişlerdi. Melekler her iki yanından uzaklaştılar. Yalnızdı şimdi ve başı öndeydi. Bütün hayatı bir film şeridi gibi geçiyordu şimdi gözlerinin önünden. Şükürler olsun dedi kendi kendine. Ve devam etti. Gözlerimi dünyaya açtım. Hep etrafımda namaz kılan, oruç tutan insanları gördüm. Babam sohbetlerden sohbetlere koşuyor, malını Allah yolunda harcıyordu. Annem eve gelen misafirleri ağırlıyor, Kur'an sohbetleri oluyor, yemek sofralarının biri kalkıp bir yenisi kuruluyordu. Bense hep bu oldu oldum. İnsanlara hizmete çalıştım. Onlara Allah'u Teala'yı anlattım. Namazımı kıldım, orucumu tuttum... Farz olan ne varsa yerine getirdim. Haramlardan kaçındım. Böyle avutuyordu kendini. Kirpiklerinden aşağı gözyaşları dökülürken, Rabbimi seviyorum, en azından sevdiğimi zannediyorum, diyordu. Ama bir yandan da, onun için ne yapsam az, cenneti kazanmama yetmez, diye düşünüyordu. O an, tek sığınağı Allah'ın rahmetiydi. Hesap sürdükçe sürdü. Boncuk boncuk terliyordu. Sırı sıklam olmuş zangır zangır titriyordu. Gözleri terazinin ibresindeki o neticeyi bekliyordu. Sonunda hüküm verilecekti. Vazifeli melekler ellerinde bir kağıt Mahşer meydanındaki kalabalığa döndüler. Önce ismi okundu. Artık ayakları tutmaz haldeydi. Neredeyse yığılıp kalacaktı. Heyecandan gözlerini kapamış, okunacak hükme kulak kesilmişti. Mahşeri kalabalıktan o an bir uğultu yükseldi. Nasıl? Kulakları yanlış mı duyuyordu? Olamaz. İsmi cehennemlikler listesindeydi. Bu nasıl olurdu? Dizlerinin üstüne yığıldı. Aman Allah'ım. Hayretten dona kalmıştı. Olamaz dedi. Olamaz. Sağa sola koşturdu. Ben ben ben nasıl cehennemlik olurum? ''Hayatım boyunca hizmet eden insanlarla birlikte oldum. Onlarla beraber koşturdum. Hep Rabbimi anlattım. Bu nasıl olur?'' Gözleri sağanak olmuş, titrek vücudunu ıslatıyordu. Vazifeli iki melek kollarından tuttu. Ayaklarını sürüyerek ve kalabalığı yararak, Alevleri göklere yükselen cehenneme doğru yürümeye başladılar Çırpınıyordu Medet yok muydu? Bir yardım eden çıkmayacak mıydı? Dudaklarından kelimeler kırık dökük Göz yaşlarıyla, yalvarmalarıyla karışık bir halde döküldü Ama oruçlarım, okuduğum Kur'anlar, namazım Hiçbiri beni kurtarmayacak mı? Ne olur? Bağıra bağıra yalvarıyordu. Cehennem melekleri onu sürüklemeye devam ettiler. Alevlere çok yaklaşmışlardı. Başını geriye çevirdi. Son çırpınışlarıydı. O an aklına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinin önünde akan bir ırmak içinde günde beş defa yıkanan bir insanı o ırmak nasıl temizler günde beş vakit namazda insanı günahlarından öyle temizler buyuruyordu ya peki dedi benim namazlarım beni kurtarmayacak mı namazlarım dedi namazlarım namazlarım ama ama Vazifeli melekler hiç durmadılar. Yürümeye devam ettiler. İşte cehennem çukurunun başına geldiler. Alevlerin harareti, yüzünü yakmaya başladı. Sonra bir defa dönüp geriye baktı. Artık gözlerinin yavaş yavaş kuruduğunu anladı. Ümitleri sönmüştü. Başını Önüne eğdi. İki büklüm haldeydi. Kollarını sıkan parmaklar çözüldü. Ve cehennem meleklerinden birisi onu itiverdi. Eyvah! Vücudunu birdenbire havada buldu. Alevlere doğru düşüyordu. Tam biraz kalmıştı ki alevlerin tam ortasına gitmeye... Bir el kolundan tuttu. Başını kaldırdı, yukarıya baktı. Uzun beyaz sakallı bir ihtiyar onu düşmekten kurtarmıştı. Kendisini yukarıya çekti. Korku ve telaşla, gözyaşlarıyla, üstündeki başındaki tozları silkerek o nur yüzlü ihtiyarın yüzüne baktı. E, siz, siz kimsiniz? İhtiyar gülümsedi. Ben senin namazlarınım. Peki, peki neden bu kadar geç kaldınız? Neden son anda yetiştiniz? Neredeyse düşüyordum. İhtiyar yüzünü gererek tekrar tebessüm etti, başını salladı. Hatırlasana, Hatırlasana. Sen, sen beni, beni dünyadayken... dünyadayken... Hep son anda yetiştirirdin, son anlarda kılardın, bana değer vermezdin, hatırladın mı? Kendine geldi. Secdeye kapandığı yerden başını kaldırdı. Kan ter içindeydi. Dışarıdan gelen sesi şimdi anlıyordu. Yatsı ezanı okunuyordu. <Sessizlik> Bir ok gibi yerinden fırladı. Şimdi koşa koşa abdest almaya gidiyordu. Abdeste giderken gözyaşlarıyla Rabbine şükrediyordu. Ya Rabbi, şükürler olsun kurban olduğum Rabbim. Ya namaz kılmayanlar, hayatı boyunca namazını kılmayanlardan eyleseydin beni. Affet Allah'ım dedi gözyaşlarıyla. Ve abdestini aldı. O anda karar verdi. Her ne olursa olsun namaz ilk önceliği olacaktı. Ya sizin için?